Zindandan Mektup Ebu Hanzala Allah'ın Adıyla Bizleri yoktan var eden, İslam nimetiyle şereflendirip, Resullerin mücadele metoduna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam, bu yolu bizlere aydınlatan, irşad ve nus görevini en güzel şekilde yerine getiren Muhammed'e, Pak ailesine ve asabının üzerine olsun. Kıymetli kardeşim, Allah subhanallahü ve Teala seni af ve afiyette kılsın. Derecelerini yükseltsin. Bu mektubu sana Van F-tipi cezaevinden yazıyorum. Allah'a hamdolsun, ben çok iyiyim. Sana ve diğer tüm kardeşlerime duacıyım. Eminim mektubumu alınca yine mi diyeceksin? Yapacak bir şey yok. Allah subhanallahü ve Teala takdir etmişse, ben bu mekanlara, sen de yine mi sözüne tekrar döneceksin. Dava arkadaşım, sen de biliyorsun ki başımıza gelenler Allah'ın, Subhanallahu ve Teala dilemesi ve izni dahilindedir. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın izniyle olmuştur ve Allah müminlerle münafıkları açığa çıkarmak istemiştir. Alimran i̇mran Suresi, 166 ve 167. Ayetler Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka kimse bilmez. Karada ve denizde olanı da o bilir. Bir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru müstesna olmamak üzere her şey apaçık bir kitaptadır. Enam Suresi 59. Ayet Rabbimize hamdolsun. Öyle bir Allah'a, Subhanallah ve Teala inanmış ve teslim olmuşuz ki, o et-Tayyib, yani temiz ve el-Cemil, yani güzel olandır. Ondan gelenler de bizler için temiz ve güzeldir. İnanıyoruz ki o Subhanallah ve Teala el-Hakim'dir. Her şeyi bir hikmetle takdir eder. Zahiri şer olan nice mesele içinde sonsuz hayırlar barındırır. Bu zindan süreci de böyledir. Dostları üzmüş, düşmanları sevindirmiştir. Ancak akıbet muttakilerindir. Musibet ve imtihan sayfaları dökülüp akıbet yani hayırlar ortaya çıkınca dostların yüzü aydınlanacak, düşmanlarınki kararacaktır. Dünyada da, ahirette de. Kralın biri sevdiği bir dostuyla sürekli ava çıkarmış. Yine avlandıkları bir gün dostu kralın tüfeğine barutu yanlış doldurmuş. Tüfek kralın elinde patlamış, kralın parmakları kopmuş. Kral acılar içinde kıvranırken arkadaşı üzülme kralım, her işte bir hayır vardır diye onu teselli etmeye başlamasın. Kral öfkeden kudurmuş. Hem parmaklarımı kopardın hem de bunu mu söylüyorsun diyerek onu zindana attırmış. Kral av hastası. Başka arkadaşlar bulup ava devam etmiş. İnsan yiyen bir kabileye esir düşmüşler. Bu kabile tam bunları yiyeceklerken kralın parmaklarının kopuk olduğunu fark etmişler. Kısa bu ya. Kabile özürlü insanların uğursuz olduğuna inandığı için kralı serbest bırakıp yememişler. Kral soluğu zindan kapısında almış. Arkadaşından özürler dileyip onu kendi eliyle oradan çıkarmış. Arkadaşı, üzülme kralım, bunda da bir hayır vardır deyince kral köpürmüş. Seni zindanlara attım, yıllarca burada kaldın, hala bu işte bir hayır vardır diyorsun demiş. Adam da krala dönüp, senin parmaklarının kopmasına sebep olmasam ava beraber çıkacaktık. ''Tabileye ikimiz beraber esir düşecektik ve bedenlerimiz sağlam olduğundan beraber yenecektik. Şimdi bu işte hayır yok mudur?'' demiş. Dava arkadaşım, böyle işte bu süreçte de hayırlar vardır inşallah. Sadece biz kısıtlı bir ilme sahibi olduğumuzdan göremiyoruz fakat olaylar ilmi sınırsız ve hikmeti mutlak bir Rabbin eliyle icra oluyor. Rahatlığımız ve mutmainliğimiz bundandır.'' Bu tip olaylar sürekli yaşanacaktır. İçindeki bazı hikmetlere muttali olmak insanın imanını arttırır, musibetin yükünü hafifletir. Allah'ın kitabına dikkat edersen zorlu süreçlerin ardından müminlere olaylardaki hikmetleri detaylandırmıştır. Ben de bir Kur'an talebisi, sünnet taklitçisi olarak bazı hikmetlere değinmek istiyorum. Bunlar vahiden ve salihlerin tecrübelerinden topladığım bir demettir. Musibetler insanın günahları sebebiyledir. Günahlar, insanın kara ve denizi kendisiyle ifsad ettiği şeydir. İnsanın kendi hayatını da ifsad eder günahlar. Aslında Allah'ın Subhanallahu ve Teala sıfatları ihsan etmek, lütufta bulunmak, insana rıfla muamele etmek üzere kuruludur. Ancak günahlar bu sıfatların tecelli etmesine engel olur. Bu engel ve beraberinde yaşanan mahrumiyetlere biz imtihan diyoruz. Bunun en hayırlı şahidi Uhud günüdür. Allah'ın subhanallahu ve teala bir ismi en nasır yani yardım eden, bir diğer ismi ise elveli yani dosttur. Bu iki isim onun zatına delalet ettiği gibi bir takım sıfatlarına da delalet eder. Allah subhanallahu ve teala her daim müminlere yardım eder. Onların dostudur. Kafirler karşısında dostluğu gereği taraftır. Allah subhanallahu ve Teala ve onun sayısız orduları müminlerin tarafındadır. Bu asıldır. Ancak günahlar bu iki sıfatın tecelli etmesine engel olmuş ve müminleri bu sıfatlardan elde edecekleri hayırlardan mahrum bırakmıştır. İki topluluğun karşılaştığı gün, İçinizden geri dönenleri, yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan yoldan çıkarmak istemiştir. Bununla beraber Allah onları bağışladı. Gerçekten Allah gafurdur, halimdir. Ali İmran Suresi 155. Ayet Onları iki misline uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca, Bu nereden dediniz? De ki, O kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. Ali İmran Suresi 165. Ayet Evet, konumuza dönecek olursak, musibetler günahlar sebebiyledir. Yaşadığımız bu olaylar da muhtemelen elimizle kazandığımızın karşılığıdır. Bunları seni üzmek için yazmadım. Bilakis gözlerini aydın kılmak için yazdım. Sen de biliyorsun ki günahkarlar iki kısımdır. Bir, Allah'ın günahlarına müdahale etmediği, kendi haline terk ettiği insanlar. Bunlar Allah'ın boz ettiği, azgınlaşmaları için müreffeh bir hayat sunduğu insanlardır. İçinde oldukları nimetlere aldanıp, düşünmez ve hallerinin muhasebesini yapmazlar. Onlara mühlet veririm. Şüphesiz ki benim tuzağım çetindir. Araf Suresi 183. Ayet Bunlardan olmaktan Allah'a sığınırız. İki, Allah'ın merhamet ettiği kullarıdır. Allah, Subhanahu ve Teala onları hallerine terk etmez. Musibetlerle onları sarsar, düşünüp öğüt almaları, muhasebe ve tevbeyle ıslah olmalarını ister. Onunla karşılaştıkları günde tertemiz olmalarına imkan tanır. Sahihde varit olduğu üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bela, Müslüman'ın nefsinde, malında ve evladında sürekli vardır. Ta ki Allah'la karşılaştığında üzerinde hiçbir günah kalmasın. Başka bir hadiste, ''Müslüman'a isabet eden dert, hüzün, keder, yorgunluk mutlaka onun bazı günahlarına kefaret olur. Ayağına batan diken dahi böyledir.'' demiştir. İnsan dahi sevdiği insanların kusurlarını gizler. Dostluğunun kendi yanında mahcup olmasını istemez. Bu insanların dostluğunda dahi erdemken bir de Allah'a düşün. Dostlarının utanmasını hiç ister mi? Bu onun kemal sıfatına yakışmaz. Bundan dolayı onları dünyada musibetlerle temizler. Ben inanıyorum ki dostum bu musibetler günahlarımız sebebiyledir. Ancak Rabbime hamd ediyorum, bizlere tevbe imkanı sunan, her saniyesiyle günahlarımızdan bizleri arındıran bir musibetle imtihan ettiği için. Allah'a sığınırım, ya bizi günahlarımızda baş başa bırakıp yüz çevirseydi? Rabbimize hamd olsun. Musibetler insanın derecelerine arttırır. Bu Resullerin aleyhümselam ve salihlerin imtihanıdır. Allah subhanallahu ve Teala hususi sevgisi daimi beraberliğiyle onların yanındadır. Sürekli daha iyi olmalarını ister. Onların imtihanı sadıkların imtihanıdır. Öyle ki Rableriyle karşılaştıklarında onlar için hazırlanmış ve Rahman'ın arşın gölgesinde nehirlerin fışkırdığı cennetler onları bekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların bela yönünden en çetin rasullerdir. Sonra sırasıyla onlara en yakın olanlar gelir. Başka bir hadiste, kişiye isabet eden bela imanı ölçüsündedir buyurmuştur. Bu tür imtihan bizden uzaktır. Ancak salihlerin imtihanı bu cinstendir. İmtihan sadık olanlar ile nifak ehlini ayırır. Müslümanlar için en ciddi tehlike safların arasında bulunan yalancılardır. Onlar evin içine yerleştirilmiş mayın gibidirler. Ne zaman inflak edip harekete zarar verecekleri bilinmez. Öyle yerlerde tinetleri açığa çıkar ki Müslümanları yapabileceklerinden alıkoyarlar. Bunların bazılarını tanımak kolaydır. Hizmette yıllarını geçirmiş tecrübe ve hikmet sahibi insanlar bunların bazısını kolaylıkla tanır. Ancak bunlardan bir sınıfı tanımak mümkün değildir. Nifakta öyle ustalaşmışlardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi bazılarını tanımakta zorlanmıştır. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına dair sözü senin hoşuna gider ve Allah'ı kalbinde olana şahit tutar. Halbuki o düşmanların en yamanıdır ve o yanından ayrılınca yeryüzünde fesat çıkarmaya, harsı ve nesli yok etmeye çalışır. Allah fesadı sevmez. Ona Allah'tan kork denilince gururu kendisini günaha sürükler. İşte ona cehennem yeter. O ne kötü bir yataktır. Bakara Suresi 204 ve 206. Ayetler Onlara baktığında gövdeleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar giydirilmiş odunlar gibidir. Her gülüntüyü kendi alihlerinde sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın Allah canlarını alsın. Nasıl olup da döndürülüyorlar? Münafikun Suresi 4. Ayet Bu sınıfı tanımanın yolu imtihandır. Nifakta ustalaşmış olsalar dahi Allah'ın imtihanlarıyla açığa çıkarlar ve müminler onları tanır. Elif, Lam, Mim Yoksa insanlar inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de denedik. Allah elbette doğruları bilir ve elbette yalancıları da bilir. Ankebut Suresi 1-3. Ayetler Allah müminleri oldukları halde bırakacak değildir. Nihayet murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Bunun için siz Allah'a ve peygamberine inanın. İnanır ve sakınırsanız size çok büyük bir mükafat vardır. Ali İmran Suresi 179. Ayet İmtihanın bir türü bireyi günahlardan temizlerken, bir diğer türü safları günahkar, mücrimlerden arındırır. Sen de biliyorsun ki nice imtihanlar atlattık. Bu imtihanlar esnasında dökülenler oldu. İlk etapta üzüldük, belki yıprandık ancak sonuçta hep hamd ettik. Sonrasında öyle şeyler yaşadık ki Allah subhanallahu ve Teala bizlere falanca şu an olsaydı çok kötü olurdu dedirtti. Rabbimize hamd olsun. Davet imtihanlar aracılığıyla yapılır. Mekkeli müşrikler Müslümanlara çeşitli şekillerde engel olmaya çalıştılar davetlerini insanlara ulaştırmasınlar diye ellerinden geleni yaptılar. Onlar tuzak kurdu, Allah subhanallahu ve Teala da tuzak kurdu. Onların daveti engelleme girişimleri davetin daha fazla yayılmasına sebep oldu. Yaptıkları baskılar davetin Habeş ülkesine taşmasına neden oldu. Yerlerinde durmadılar. Onları engellemek için oraya adam yolladılar. Bu engelleme hamlesi daveti saraya taşıdı. Devletin en üst mercilerinde Kur'an ayetleri okundu. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem daveti kulaklarda çınladı. Sonra ekonomik boykot. Farkında olmadan üç yıl boyunca tüm Arap kabilelerinin gündemini İslam davetiyle meşgul ettiler. Oraya gelenlere Müslümanlarla ilişki konusunda alınan kararları hatırlatıp uyarıyorlardı. Tabii doğal olarak bu kararların gerekçelerini yani temhid akidesini de anlatmış oluyorlardı. Bu engelleme çabaları Müslümanları arayışa sevk etti. Davet Medine'ye yani İslam'ın devletleşme sürecine taşındı. Günümüz de düne ne kadar benziyor. Onlar temhid davetini engellemeye çalışırken kendi televizyon, gazete ve radyolarında sürekli yayın yapıyorlar. Diyebilirsiniz ki fakat karalayıp iftira ediyorlar. Müşrikler de aynısını yapıyordu. Günümüz insanı araştırıyor. Birçok insan bu vesileyle hakka ulaşıyor. Müslümanların yıllarca uğraşıp elde ettiklerini Allah Subhanallahu ve Teala imtihanlar besilesiyle kısa zamanda onlara nasip ediyor. Hususen zindanlar. Buralarda tevhid davetine muhtaç o kadar insan var ki muvahitler bu, bu mekanlara uğramasa onların tevhidi duyması mümkün olmayacak. İlk zindan sürecinde beni tekli odalara götürmüşlerdi. Orada adli suçtan yatan bir mahkumla komşuydum. Allah'a hamdolsun davete icabet etti. Bana şöyle bir şey demişti. Hocam neden buraya düştüm diye düşünüyor musun? Hayır demiştim. Allah'ın şer'i hükümlerine teslim olup iman ettiğim gibi kevni hükümlerine de teslim olmuşum. O da bana cevaben demişti. Günün birinde böyle bir şey düşünürsen bil ki burada Allah'ın filan kulu hidayete muhtaçtı. Allah subhanallahu ve teala seni gönderdi ve bu kul teslim oldu. İmtihan insanları büyük merhalelere hazırlar. İnsan önünde ne olduğunu bilmez. Bir sonraki merhaleye hazırlığı nakıstır. Allah subhanallahu ve teala ise başı ve sonu elinde tutandır. O el evvel olduğu gibi el ahirdir aynı zamanda. Müslümanın önündeki merhale daha çetinse Allah subhanallahu ve teala onu daha küçüğüyle hazırlamış olur. Mesela peygamberler genelde çobandır. Çobanlık o dönemde gözde bir meslek değildi. Oysa kader onları bir şeylere hazırlıyordu. İleride peygamber olacaklarını biliyordu Allah subhanallahu ve teala ve onlara kalabalıkları yönetmeyi bunun için gerekli olan sabrı öğretiyordu. Rabbimizin bizleri neye hazırladığını bilemeyiz. Musa'sını aleyhisselam denize atıp Allah'a tevekkül eden anne ne kaybetti ki? Nine bırakıp Allah'a teslim ettiği o çocuk zamanın tağutunu Allah'ın izniyle tarih sahnesinden sildi. Bizim kendimizi kadere teslim edip sonuçları beklememiz de böyledir. Kaderin sahibi olan ne dilemişse bizim için hayırlıdır. Yol Arkadaşım Değerli Kardeşim Biliyorsun ben meramımı kısa cümlelerle anlatamıyorum. Allah'ın subhanallahu teala öğrettiği kadarıyla bazı hikmetleri zikrettim. Hikmetler asabın imanını arttırıp musibetin yükünü hafiflettiği gibi umuyorum bizde de aynı etkiyi yapar. Evet Allah'a hamdolsun ki her halükarda biz karlıyız. nimet halinde de bela halinde de kazanan müminlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin işi net tuhaftır ve bu durum sadece onun için vardır. ''Musibet ona isabet eder, sabreder, ecir alır. Nimet elde eder, şükreder, ecir alır.'' demiştir. Ne tuhaf! Ne büyük bir nimet! Hayat ya nimetlerle ya hikmet belalarla kuşatılmıştır. Bu durum mümini olumsuz etkilemez. Bir durumda sabreder, diğerinde şükür. İmanı her hali hayra çevirir. İkisinin de Allah'tan Subhanallahü ve Teala olduğunu bilir. Nimetin onu azdırıp unutturmasına, musibetin onu gevşetip umutsuzluğa sevk etmesine müsaade etmez. İki duruma karşı kalkanı sabır ve şükürdür. Sen de biliyorsun ki yeryüzü Allah'ındır. Allah subhanallahu ve Teala, bu mülkünde varis ve sahip olarak Müslümanları görmek istiyor. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Yeryüzü muhakkak ki Allah'ındır kullarından dilediğini ona mirasçı kılar ve akibet muttakilerindir. Araf suresi 128. ayet Andolsun ki zikirden sonra Zebur'da da yazdık ki, yeryüzüne ancak salih kulların valisi olur. Yeryüzünde yaşayan insanlar da Allah'ın mülküdür. Allah, subhanallahu ve Teala ümmetlere müminlerin imamlık etmesini istiyor. Yeryüzünün ıslahı da ancak bununla mümkündür. Bizse istiyorduk ki güçsüz sayılanlara iyilikte bulunalım, onları önderler kılalım ve onları barisler yapalım. Kasas suresi 5. ayet Yeryüzüne imam olmanın yolu sabır ve yakinle mümkündür. İçlerinden de sabrettikleri zaman emrimizde doğru yola götürecek kılavuzlar tayin ettik ve onlar ayetlerimizi çok iyi biliyorlardı. Secde suresi 5. ayet Hor görülmüş olan kavmi de bereketlendirdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına vuku bulan güzel sözü de onların sabretmelerinden dolayı yerini buldu. Filavunun da kavminin de yapmakta ve yükseltmekte oldukları şeyleri harap ettik. Araf Suresi 137. Ayet Zindansa sabır ve yakin mektebidir. Nakış nakış işler kalbine imametin köşe taşlarını. Yeryüzüne varis olabilmenin ABC'si bu mektepte talim edilir. Kardeşim, bunlar küçüktür hacim olarak. Ancak çok şey sağar bu küçük dünyaya. Sadece kardeşlik, sabır, yakin değildir bu dünyaya sığan. İnsanlık tarihi sağar buralara. Tarihin birçok sayfasını bir günde yaşarsın buralarda. Kah Yunus aleyhisselam olur, günahlarına ve taksilatına ağlarsın, gecenin karanlığını balığın karnına benzetirsin ve senden başka ilah yok, tüm eksiklerden münezzehsin, ben nefsime zulmettim dersin. Kah Eyyub aleyhisselam olur, içinde bulunduğun acziyeti Rabbine şikayet edersin. Bana bir sıkıntı dokundu, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin dersin. Kâh Musa aleyhisselam olur, kavminin eziyetini, arkadaşlarının vefasızlığını, yolda bırakılmışlığın öfkesini Rabbine arz edersin. Sana nefsime ve kardeşime sahibim, bizimle bu kavmin arasını ayır. Maide suresi 25. ayet Allah'ım, benim ve kardeşimin günahını bağışla, bizi rahmetine dahil et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Araf suresi 151 ayet. Kaah Yakub Aleyhisselam olursun, Özlemler depreşir yüreğinde Gözlerin yaşarır ve lisanın onun lisanıyla konuşur, Hüznümü ve sıkıntımı Allah'a şekva diyorum. Yusuf suresi 86 ayet. Öyle yalnız kalırsın ki bazen fiziki şartlar bazen manevi sebepler seni yapa yalnız kılar. O an Zekeriyanın Aleyhisselam dilinden duaya başlarsın. Rabbim beni tek bırakma. Sen varis kılanların en hayırlısısın. Enbiya Suresi 89. ayet. Kimi zaman çaresiz kalırsın. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştır. Zindan yangın yeri olur verir. Sen de içinde İbrahim Aleyhisselam. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. der dillerin. Bazen tüm kapılar yüzüne kapanır. Yardım isteyebileceklerin insanlıklarından sıyrılmıştır. Taif dönüşünde tüm kapılar yüzüne kapanmış yetimin sözleri dökülür derinden. Allah'ım! Kuvvetimin tükendiğini sana arz ediyorum. Gücümün azaldığını, insanların gözünde küçük düştüğümü sana şikayet ediyorum. Ya Erhamer Rahimin! Sensin ezilmişlerin Rabbi, sensin benim Rabbim. Beni kimlerin eline bıraktın? Bana gaddarlık yapan yabancıların eline mi? Yoksa davamı ipotek edecek bir düşmana mı? Eğer sen bana gücenmedinse kesinlikle bunlara aldırmıyorum. Lakin iyiliğin beni rahatlatacaktır. Senin nuruna sığınırım. Karanlıkları aydınlatan nuruna. Gelecek azabın bana ulaşacak öfkenden kaçıp kurtulacak bir sığınak arıyorum. Sana sığındım. Yeter ki razı ol. Güç ve kuvvet sendendir. Yalnız senden. Ve en önemlisi, niye burada olduğunu bilirsin. Ne yapacağını takdirde çıkabileceğini de. Üzerinde olduğun akide, takip ettiğin menhecdir seni buralarda kılan. Şeytan bir yandan, nefis diğer yandan zorlar. Belki biraz taviz ya da pazarlık, hatta hiçbir şeyi terk etmeden sadece içinden yaşamak. Etliye sütlüye karışmadan ailen iyi efsini ıslah. Yani inancı bozmadan mücadeleyi terk. İşte o an bu imtihanın serdarı olan Yusuf'un diniyle Rabbine teveccüh eder, insi ve cinni şeytanların şerrinden Rabbine sığınırsın. Rabbim, zindan beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Onların tuzağından alıkoymazsan beni, onlara icabet eder, Cahillerden olurum, dersin. Can kardeşim, durum böyle. Her sabah ve akşam Allah'ı zikrettiğimiz gibidir halimiz. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den razı olduk. Ahmet Nesai Razı olduğumuz Allah, subhanallahu ve Teala bizim için bunu dilemiştir ve en hayırlısı da budur. Anlatılır ki Mısır'da bir takım olaylar olur. Halit el-İslanbuli ve arkadaşları şehit olur. abud zümerse ise zindana düşer. Morali bozuktur. Arkadaşları teselli etmeye çalışsa da nafile, etki etmez. Gelip durumu Şeyh Ömer Abdurrahman'a iletirler. Abud-ez-Zümer'i yanına çağırır. Hayırdır ey Abbud, neden moralin bozuk? Abbud durumu anlatır. Ben bu yola şehit olmak için girdim ancak benim payıma zindan düştü. Arkadaşlarım şehit oldu der. Ömer, Abdurrahman aldığı cevaptan memnun olmaz ve ona şu tarihi sözlerle karşılık verir. Ey Abbud, sen cennet karşılığında bu canı Allah'a sattın. Dilerse seni saraylarda padişah, dilerse şehit, dilerse zindanlarda çürütür. Satılmış ve karşılığı alınmış malın pazarlığı olmaz. İşte böyle Bıra'yı Aziz. Kur'an peygamberler kıssalarını anlatıyor. İmkanım olsaydı sana tümünü anlatacaktım. Fakat son iki haftada bidat ehlinin müşrikleri müdafaa sevdasına gem vurmak adına tevhid müdafası dersleri araya girdi. Bu hafta ve sonrasında gelen haftalardaysa zindan. Nuh'un aleyhisselam kıssasını bitirmiştim. Devam etmek nasip olmadı. İmkanım olsaydı şayet anlatacaktım. Süleyman aleyhisselam gücün zirvesine ulaştı. Cinler dahi ona asker oldu. Nuh aleyhisselam için kainat, sünneti değiştirdi. Allah subhanallahu ve Teala tüm yeryüzünü bir avuç Müslümana teslim etti. Onlara olan badini gerçekleştirmek için insanların tümünü helak etti. Yusuf aleyhisselam zindanlardan saraylara bir hayat yaşadı. Yakub aleyhisselam geç de olsa muradına erdi. Hasreti son buldu. İsa aleyhisselam bir firari gibi yaşamak zorunda kaldı. Musa aleyhisselam kendi kavminden çok eziyet gördü. Hiçbir şeyde sonuna kadar onun yanında yürümediler. Eyyub aleyhisselam hastalıklarla boğuştu. Ashabı uhtut diri diri ateşe atıldı. Kucağında anneler hendek başlarında ciğer parilerinin yanışını izledi. Ashab-ı sadece uyutuldu. Bu çeşitlilik niye biliyor musun? Cevabı Ömer Abdurrahman'ın Abud-ez Zümer'e söylediği cevapta saklı. Bu canlar Allah'a subhanallahu ve Teala satılmıştır. Akit gerçekleşmiş, kul canını, Rab cennetini teslim etmiş. Canın kahrende rızayla da sahibi Allah'tır. Canını rızayla değil de kahren Allah'a subhanallahu ve teâlâ verenler şikayet edebilirler. Üzülüp kederlenebilirler. Çünkü onlar canın Allah'ın mülkü olduğuna inanmıyorlar. Ya rızayla canını Allah'a satıp teslim olanlar. Onların böyle bir hakkı kalmamıştır. İşte Rasullerin hayatı. Onların çeşit çeşit imtihanları. Bu yolun tüm yolcuları böyledir. Allah dilerse onları saraylara sultan kılar... Dilerse de işkenceye devam eder. Dilerse Ohtut ashabı gibi ateşte yakar, dilerse İbrahim Aleyhisselam gibi ateşi ona serin ve selamet kılar. Dilerse Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi en hayırlı insanları ona yol arkadaşı kılar. Dilerse Musa'nın Aleyhisselam etrafında olduğu gibi yeryüzünün en çirkin insanlarıyla muhatap kılar. Her şey onun mülkü ve onun iradesine bağlı. Aziz kardeşim, durum böyle. Kelimeler tükendi. Sen benim meramımı anladın. Seni el hafız olan Allah'ın hıfzına emanet ediyorum. Tüm kardeşlerimi hasret ve muhabbetle kucaklıyorum. Bilmeni isterim ki her pazar sabahı saat dokuzda yüreğimde bir burkuntu oluşacak. Bu mektubu yazdığım pazar gününde olduğu gibi. Selam ve dua ile. Kardeşin Ebu Hanzal'a. Van f tipi kapalı cezaevi. Bu yazı, temhit dergisinin 25 sayısında yayınlanmıştır.